Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, yeni yayınlanan bir çalışma, emisyon azaltımına yönelik güçlü ve hızlı şekilde atılacak adımların önümüzdeki 20 yıl içerisinde küresel ısınmayı önemli ölçüde yavaşlatabileceğini ortaya koyuyor. Çalışma, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik acilen hayata geçirilecek faaliyetlerin yalnızca uzak bir gelecekte değil, önümüzdeki 10 yıllar içerisinde de etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak bilim insanları, küresel atmosfer ve okyanus sistemlerindeki doğal döngülerin iklim değişikliğinin insan etkisini geçici olarak maskeleyecek şekilde sıcaklıklarda yavaşlamaya ve hatta düşüşe neden olabileceği nedeniyle önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde kısa vadeli faydaların detaylı şekilde belirlenmesi konusunda da zorlandılar. Leeds Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bu yeni çalışma insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmanın etkilerinin daha önce belirlenen zamanlamadan daha kısa bir diliminde yavaşlatılabileceğinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Nature Climate Change'te yayınlanan çalışma farklı ölçeklerde gerçekleştirilecek emisyon azaltımının önümüzdeki 20 yıl içerisinde küresel ısınmanın hızını ne şekilde etkileyebileceğini araştırıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporuna göre pandemi sonrası yeşil toparlanma 2030 için öngörülen sera gazı emisyonlarını %25'e varan oranda azaltabilir. Böylece dünya Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen küresel ısınmayı 2 santigratla sınırlama hedefine daha da yaklaşabilir. UNEP'in 2020 emisyon açığı raporuna göre bu yıl karbondioksit emisyonlarında Covid-19 salgınının neden olduğu düşüşe rağmen dünya hala 21. yüzyılda 3 santigrat dereceyi aşkın bir sıcaklık artışına doğru ilerliyor ki bu bir felaket. Öte yandan hükümetler pandemi toparlanma sürecinin bir parçası olarak iklim eylemine yatırım yaparsa ve emisyon azaltım taahhütlerine Kasım 2021'de İskoçya, Glasgow'da gerçekleşecek bir sonraki iklim toplantısına kadar Net sıfır emisyon açıklamalarıyla paralel olarak güçlendirirse emisyonları küresel ısınmayı 2 santigratla sınırlama hedefine uygun düzeyde indirebilir. Raporda 21. yüzyılın ikinci yarısına kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan ülke sayısının artması önemli ve cesaret verici bir gelişme olarak nitelendirilmiş. Raporun tamamlandığı tarih itibariyle küresel sera gazı emisyonlarının %51'inden sorumlu 126 ülke Net sıfır emisyon hedefini benimsemiş, benimsemeyeceğini açıklamış veya benimsemeyi düşünüyor. Fakat bu taahhütlerin güvenilir, uygulanabilir kalması için bir an önce kısa vadeli politika ve eylemlere dönüşmesi gerekiyor ve ulusal katkı beyanlarına da bu yansımalı. Raporun bulgularına göre daha güçlü iklim eylemine giden yol özel sektör ve bireyler tarafından tüketici davranışlarının değiştirilmesinden de geçiyor. Tüketime bağlı hesaplara göre hane tüketimi dünya çapındaki emisyonun yaklaşık 3'te 2'sinden sorumlu. Yani yeni bir tüketim anlayışı yani türetim ekonomisi gerekiyor bizlere. Dünyanın dört bir yanından iklim eylemi için buluşan 900 teknoloji şirketi iklim eylemi için liderler yani LFCA girişimine katılarak sektörlerini karbonsuzlaştırmak için çalışmaya başladı. Türkiye'deki faaliyetlerini 2020 yılında yani bu yıl başlatan LFC'ye şimdiden 70'ten fazla üye şirketi bir araya getirmiş. Kısa sürede üye şirketlerin karbon ayak izlerinin azaltılması için de iklim koruma projelerine 5,8 milyon eurodan fazla yatırım ve 325 bin tondan fazla karbondioksit tasarrufu sağlayan bir başlangıç yaptı. Türkiye ekibi Sorumlusu Yvonne Rosenbaum Afra hem kişisel hem de şirket düzeyinde bir taahhüt verilmesini istiyoruz diyor. Derin değişim her zaman bireyde başlar. Girişimimize katılan herhangi bir kurucu veya CEO yeşil taahhütü yerine getirmek zorunda. Bu hem kişisel karbon ayak izini azaltmak konusunda hem de şirketinin de aynısını yapmasının taahhüdünü içeriyor dedi. Cumhuriyetten Sarp Sakal Seyfe Gölü'ndeki durumu Bir yazı haline getirmiş Seyfe Gölü ve çevresinde incelemelerde bulunan Tema Vakfı Ankara temizlicisi Nevzat Özer, Türkiye'deki 480 kuş türünün 250'si Seyfe Gölü'nde görünmüş diyor ama şu anda ortada ne kuş var, ne göl var, ne de su. Özer, Seyfe Gölü'nün kuruma nedenlerinden ilkinin devlet su işlerinin önceki yıllarda açtığı drenaj ve kurutma kanalları olduğunu kaydetti. Hem devlet yetkilileriyle hem de, de sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekti Özer. Ve çözümü şöyle sıraladı. Horla, bal yapınarları gibi gölü besleyen su kaynaklarından su çekilmesi önlenmeli. DSİ tarafından gölü kurutmak üzere açılan kurutma kanalları kapatılmalı. Sayısı 500'ü bulan yeraltı su kuyuları kontrol altına alınmalı. Yeraltı su rejiminin izin verdiği ölçüde ancak kullanılmalı. Havzanın tarım deseni değiştirilmeli. Şeker pancarı, mısır, yonca gibi su ihtiyacı yüksek ürünlerden vazgeçilmeli. Üretici gelirini koruyacak, kuru tarımı teşvik edecek destekleme politikaları geliştirmeli. Yerel yönetimler su ihtiyacını göl kapalı havzasının dışından sağlamanın yollarını aramalı. Havza yönetim planları hızla yürürlüğe girmeli. İlgili kurumlar belirlenmiş sorumluluklarını yerine getirmeli diyor. Göl içine açılan Change.org Taksim Seyfe Gölü kampanyasında da şu anda imzalar 13.000'i geçmiş durumda. Seyfe Gölü için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Change.org Taksim Seyfe Gölü. Bir imzada siz atın, esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi